İsviçre'ye doğdum. Hayat ortasında, 36 yaşında Rabia Brodtbeck oldum. Çok genç yaşlarında bir hayal gördüm. Gökyüzünde büyük bir iştiyak doğdu. Yani kalpten bir arzu su doğdu. Balerin olmak istedim çünkü bu Arzu, bu hayal gökyüzündeki beyaz, saf, maksum, estetik bir varlık gördüm. Kendine parmak üzerinde kaldırdı ve kolları uçarak ya Yani ballerin öyle bir varlık ya, öyle bir. Şey bu hava beni çok ve bu gerçekten rahat etmedim ve oldum. Kendisi dünyaca ünlü bir e, balerin olarak başladı. Balede e, genelde yazılı bir e, oyun vardır ve yapılması gereken hareketler bellidir. Bu bir kalıp üzere oynanır. Ama annemin ruhu çok özgür olduğu için, kendi e, yaşa, istediği şeyi aradığı için baleden kayıp modern dans akımına e, geçti. Ama tabii ki bu onun için yeterli olmadı. Çünkü onun... Ee, ruhunun istediği şey aslında İslamdı. Ee, New York'ta aradığı şeyi buldu ve Müslüman oldu. New York gittim, gastrici ve bir akşam e, bir e, şey sinema gitmedik, e, yemek yemedik ama şöyle dolaştık. bir bina görüyoruz e, ve dur. Turtuk, bu bina bize check ne? Bir renk vardı, kapı açtı. Yeah. Da çok merak ettik, hiç eriye girdik. Hayat eşti. Işte. Orada bir adım, adam da, buda check madem. Orda, akıled bastık çünkü. Bu yer Türk mescid. de. Öyle tesadüf, tevafuk derler. Allah bize doğru yer, doğru zaman bir müddet veriyor. En büyük hayatım, en büyük müddet, yani hepimiz için en büyük müddet ne? nedir hayatımızda? Karanlık gaflet uykusundan uyanmaktır ve gerçeği görebilmektir. En büyük müddet o. Orada uyandım yani uykuda her, her sabah uyanıyoruz, gözleri açıyoruz. Orada işte tabii ki kalb közleri Allah beni, beni açtı ve gör, gerçek görmeye başladım yaşadıktan sonra işte bana, bana hidayet nuru geldi. Orada bir Türk ocağı. bize yukarı çağırdı bir sohbet odası da anlattı nasıl bir yer merak ettik ya yani içeriye girdik. O Türkoç'a ne kadar süre geçtiyse, onun husurunda oturarak, ne kadar zaman geçtiyse, o kadar derin e, bir çarpıntı oldu içimde. Bir etki, bir uyanış, bir sanki bir ışık e, doğdu içimde, bir bilinç, bir güç doğdu. Bu hayat aradım şey, buldum, fark ettim. Bir anda, böyle bir bilinç olabilir, bir şur, bir fark edebiliyor bir insan. Ne zaman, tam veri, yani ben balerin olmak, işte melek olmak istedim ya. İşte orada da gerçekleşti, gördüm, Allah vana. Nasibet mi şimdi di hayat ar dem Genül den gönüle bir muhabbet alışveriş şe gerçekleşmeye keçe kleşme na siwetn 25 beri İstanbul yerleştim Nesli yerleştim, İstanbul'a hücret ettim. Yirmi beş sene burada Türk oldum. <gülüyor> ben on beş sene yaşadık sonra burada Çok rahat söylebiliyorum. biliyorum, ve manevi cennet yaşıyorum. Olaydan sonra ilk defa İstanbul geldim. İstanbul'da waktet, Deniz buldum. Yok oldum, kayboldum, ne olmuş. Sahte insan kimliği kaybettim ve hakiki insan kimliği kavuştum. Nasıl? Fütratıma döndüm. Yani mesleki hayatında balerinlikte zirve yapmış ve zirvesinden sonra dinimize geçmiş olması da ayrı bir öğrencilerimize rol model. Yani siz ne kadar meşhur olun, zirve yapın, Dünyadaki number kişi olun, herkes sizi tanısın ama sizin hala bununla doymamış ve arayış içinde olmanız ve mutluluğu da İslam dininde bulmuş olmanız tabii ki ayrı bir öğrencilerimiz açısından ayrı bir güzellik ve hepimiz açısından aslında. Alabana öyle bir kısmet yazdı ki binlerce suçakanlı gençlere nasip etti. Yani böyle bir cennet gibi bir durum. Pop pop pop. Hop hop hop! Snap snap snap! Snap snap snap! Turn turn turn! turn, turn, turn. E, Rabia Vrott Hocamızla Şahikari 10 yıla yakın beraber çalışıyoruz. E, hocamız çok e, çalışkan, farklı bir öğretmenimiz. Defalarca e, şu konuyu konuştuk. Hocam çok yoğunsunuz. O kadar çok yeri sohbede, konferansa gidiyorsunuz ki artık dersleri bırakın dememe rağmen. Hocam asla ben dersleri bırakamam. Öğrenciler benim için çok önemli. E, bu, bunun büyük bir şevkle, aşkla yapıyorum ben. Beni öğrencilere mahrum bırakmayın demiştir bana defalarca. Ve e, bu yüzden de bir şekilde okulda e, bulunmayı istemiştir. Free corners my hat. And were there not free corners Hocamız kendi tabiriyle e, Türkiye'ye hicret etmiş. Eee biz de bu noktada e, hocamızın e, bir e, muhacir olduğunu biliyoruz ve biz de bir ensar vazifesi burada gördüğümüzü biliyoruz. E, bu şuurla hocamıza burada hem öğretmenlik e, bilgisinden, öğretmenliğinden istifade ediyoruz hem de hayat hikayesiyle e, öğretmenlerimize e, örnek e, olması noktasında hocamızdan istifade ediyoruz. Right, right. Left. left, right, right. left, left. Up. Up. Down. Down. up, down, up, down, down. window, window. Door. Door. Door. Door. door, window, door. Ben Müslüman olmadan önçe aşık olmuştum Bizle evlenmeden evel aşık olmuyor muyiz? Anne olmadan önçe çoçumuza aşık olmaz gerekmez mi? Gelime şehadet Ge yemen aşka düştüm. Koran-il okumadan onun sedasını aşık oldum Din hakkında hiçbir şey bilmiyordum, yani din siz bir hayat yaşadım yani tabiki parantez içinde de Çünkü ben sanat, sanatçayım başka bir şey ilgilenemedi. Ee, biz zaten şerihat bozulmuş için. İncil bozulmuş, deşenere olmuş için. E, şerihat yok, biz de Yani bir, bir na, oruç namaz yani yok, yok. Yani aset Isa bize söylemedi bunlar. Ve e, öyle bir, yani öyle çehalet içinde Bir dua etmedim, Koran, İncil, hiç yok bir araştırma, bir şey yok. Oraya giriyorum. Şimdi şunu okuyorum size de. Şimdi Arapça bilmiyordum. Ama Ezan Muhammedi'yi dinlemek. Ve Kur'an Koran, Kurate ilk defa hayatımda dinlemek bana önceki hayatım hiç tatmadan derin bir has veriyordu. İçeri girom, ilk defa namaz görüyorum. ibadet, öyle bir şey var. İlk defa Kurat dinliyorum, Hoca dinliyorum. Şükür, şükür ağladım. Nasıl olur? Bir dua bile. Yok bir şey fıtrat döndüm düm Hemencim, nasıl gidiyor, oruçlar nasıl gidiyor, ha? sorun yok değil mi, taraviküle bildin mi, maşallah, her akşam taravi maşallah. İnsanları için yaşayan, insanları önceleyen, ve zaten hayatına baktığımızda da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Darla Z yaklaşık 20 senedir düzenli olarak her hafta gitmekte. Ben de onunla tabii ki birlikte gidiyordum. Selih Hatim. Canım. yıldan beri e, davrlarcı gidiyorum nasıl ilk defa gittim gittim Bir de bırakmadım yani bırakmayaacağımm hayatımda Allah sağlık versin güç içerisindesinde de çok sabtım Ben şifaı bul olmak istiyorum iyileşmek istiyorum Ben oraya yardım etmek e, a gidiyorum değil Ben oraya iyileşmek için gidiyorum. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Bana ben de bir şey tut. Evet, tamam. Ben <gülüyor> Evet, evet. Olur, olur. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet, <gülüyor> evet. Kolay gelsin canım. Evet. Oldu. Allah Muhammed Ya Ali. Allah Muhammed Ya Ali. Tekrar Allah, Muhammed, Ya Ali. Allah, Muhammed, Ya Ali. Bravo. Allah, Allah, Allah, Allah, Muhammed, Muhammed, Ya Ali, Ya Ali, ha. Ya Ali. Allah, Allah, Ya Muhammed, Ya Ali, Ya Ali. Muhammed, Ya Ali. Hay hay, hu hu. Ne Merhabalar. Ne <gülüyor> ne Emine. Canım benim. Hmm. Ya ben de seni öpeyim. bebeğim benim. Oh, <gülüyor> <gülüyor> çok Evet, şimdi He. çok özelsin çünkü bütün gün oruç tutuyorsunuz, iftar ediyorsunuz onun için birer biraz sana. Tebrik ediyorum, Sağ ol Allah benim. gönül göre versin. Oh, ne kadar yüce yüce bir e, çaba veriyorsun, maşallah, maşallah. Benim. Evet. O, e, evet, tebrik ediyorum yani. Ol, maşallah. E, Şurta selam vereyim Tanço bak o halide oruç tutuyorla. Ma. <gülüyor> <gülüyor> Çok, eski arkadaş biz çok sohbet ettik bir bir değil mi kaç seni tanıyoruz birbirim ise değil mi çok de, bir, bir, bir. Evet çok vakit geçtik samimiyetimiz var İyi tanıyoruz oğlum tanıyor sen dua ediyorsun oğlum için değil mi her şey tanıyorsun benim ailem benim durumu Ben de seni Teşekkür ederim. Size gördük daha iyiyiz. Ben evet, iyiyim. <gülüyor> Maşallah. Bazen hastasın, bazen iyisin değil mi? İyi. Evet, çok iyisin bugün. Maşallah. Evet. Ben yaklaşık 6-7 yıldır kendisini tanıyorum. Öncelikle yuvada küçük çocuklarımızla ilgili irtibatını gördüm. Daha sonrasında dairelerde yaşlarımıza engellerimize hizmet ettiği Alanda, özellikle bayan dairelerinde çünkü her gönülünün giremediği alanlarda da hizmette bulunuyor. Dışarıdan bizim dinimizi tercih eden, yüce dinimizi tercih eden bir insanın bizim insanımıza, yaşlıya düşküne hizmet ediyorken düşünceleri ve bize bakış açısı çok önemli. Bu bağlamda kendisine bütün kurum adına ve arkadaşlarım adına hepimiz minnettarız. Arkadaş, çok mutlu oldu. Bir kuş. Kuş. Nasıl gidiyor? Süper. Nee. Super. <gülüyor> hep beraber. Bunlar bize tamamen örnek oluyor. Ben çok, çok, çok öğreniyorum. Kendimi görüyorum, şey diyorum, Ben neyim, nasıl, şeyim. Onlar bana gösteriyor. Örnek onlar. Büyük terfi orda bize. Gidenler. Bir de şey çok yani nasılsın, nasılsın hepsi. İyi, Allah şükür. Nasıl? İşte. Sur, sur ilahi orta. Hasreti e, mevlana, celaladin rumi tekrar ben. E, mutluluk, husur aradım. Yukarıda bak baktım, ilerde baktım. Görmedim, aşağıya baktım. Oldum. Biz çok tercih görüyoruz her şey. Bütün dünya yanlış yön gidiyor, yanlış istamek gidiyor. Çünkü onlar hiçlik korkuyor. Halbuki hiçlik bizim Sönmamız, yani bizim her şeyimiz, bizim husurumuz, bizim her şeyimiz. Müslüman olmadan önce namaza aşı buldum. Müsse man Olduk den Sonra esse. Sahibül Makame, Miraj, Sahibül Makame, Mahmud Mohammed, Mustafa ja, Aschig Oldum. Bölece Setzte je Oldum? Denn Aslan da wünscht du Setzte in den Schä Kultur. Ist der Osman Kalb imen alle han nur ve seçte etmekten başka bir şey bilmeye çağını anladım.